Thank mm -hmm. you.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 Mezar gibi dar zamanını geçmiş ve gelecek zamanları içine alan pek geniş bir zamana çevirir ve dünya kadar belki ezelden ebede kadar bir daireyi vücut gösterir. Babasını darı saadette ve âlemi ervahta dahi pederlik münasebetiyle ve kardeşini ta ebede kadar o kuvvetini düşünmesiyle ve karısını cennette dahi en güzel bir refikayı hayatı olduğunu bilme hâsiyetiyle sever. Hürmet eder, merhamet eder, yardım eder. Ve o büyük ve geniş daire-i hayatta ve vücuttaki münasebetler için olan ehemmiyetli hizmetleri dünyanın kıymetsiz işlerine ve cüz'i garazlarına ve menfaatlerine alet etmez. Ciddi sadakata ve samimi ihlasa muvaffak olarak kemalatı ve hasletleri o nisbette derecesine göre yükselmeye başlar. İnsaniyeti taali eder.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 mükafatlarını göreceksiniz diye iman ahiret onlara öyle bir teselli ve inşirah verir ki her birinin yüz ihtiyarlık birden başlarına toplansa onları meyyus etmez. Nevi insanın üçten birisini teşkil eden gençler hevesatları galeyanda hissiyata mağlup cüretkar akıllarını her vakit başına almayan o gençler ahiret imanını kaybetseler ve cehennem azabını takattur etmezlerse, hayat içtimaiyede el namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bazı bir dakikada lezzeti için bir mesut hanenin saadetini mahveder ve bu gibi hapiste 4-5 sene azap çeker, canavar bir hayvan hükmüne geçer. Eğer iman ve ahiret onun imdadına gelse, çabuk aklını başına alır.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 Ve devamla bunu birçoklarına, zayıflara, mazlumlara, vatan ve aile içinde tatbik edilebilir. Çünkü ahirete iman olmayan bir ailedeki durum suri olup, muhabbet ve sevgiler geçici olur. Genç iken sevdiği halde, ihtiyarlığında sevmemeye, sanki hiçbir biriyle tanışmamışlar gibi bir durum içine girilir. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi, Geçmiş zamanın üzüntülerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmek ile insanın kalbini devamlı incitip bir lezzete dokuz elemleri karıştırdığımdan en muhabbetli bir bela olur. Ancak bu bela ahirete imanla zail olur. Aklı selimce ahiret. Mücerret sağlam bir akılla düşünüldüğü zaman, tarihin en derinliklerine kadar... Yani ilk yaratılan insan Hz. Adem'den ta zamanımıza kadarki olan durumları nazar alıp düşündüğümüzde görürüz ki... Ömrümüzde birçok defa cismimizi değiştiriyoruz. Sabah ve akşam elbisemizi değiştirdiğimiz gibi her senede bir defa tamamıyla cismimizi değiştirip yeniliyoruz. Fakat hiç de haberimiz olmuyor. Belki her senede, her günde cismimizden bir kısım şeyler ölür, yerine onun benzerleri gelir. Aynen böyle de. Ölen zerrenin yerine... ...yeni zerrelerin getirilmesi mümkün olsun da... ...neden dağılan bedenin... ...tekrar teşkili... ...mümkün olmasın. Hıfz etme duygusu dediğimiz... ...küçücük hafızada... ...kütüphaneler dolduracak kadar bilgiler yerleşsin de... ...küçük bir çekirdekte... ...kocaman bir ağacın... ...plan ve fiilistesi yerleşsin de... ...niçin? Küçük bir zerre olan... Acbu Zenet'te yani kuyruk sokumunda yerleştirilmeyip de diriltilmesin. Bugün ilim peygamberimizin şu sözünü doğrulamaktadır. İnsanda bir kemik hariç o da acbu zenep her şey çülür. İnsan ondan yaratılır ve ondan da terkip edilir. Acbu zenep hayvanın kuyruk sokumundaki gibi insana has olup sırtın sonunda hardala gibi bir kemiktir. Öldükten sonra ruhi şahsinin bekasına, kişinin ruhunun devamına, daha doğrusu şahsın ba'sa badel mef dediğimiz öldükten sonra tekrar dirilme, diğer bir neş'et ve yaratılış ve ebedi bir hayat ile ba'sına inanmayan ve eyyam-ı maudu denilen sayılı günler olan hayatı Dünyaya veda edince, bütün hiç olup gideceğine ve bu hiçlikten tekrar çıkması imkanı bulunmadığını söyleyen fertler, böyle fedakarlığa ve nice nice hayatların ifnasına yok olmasına mütevakkıf yani bağlı bulunan öyle nevi bir ümniye için nasıl can verebilirler? Nasıl fedakarlık edebilirler? Öldükten sonra Hakiki ahiret mükafatı yoksa asırlarca sonra gelecek insanların konacağı bir saadet için bugünkü insanlar nasıl ve neden dolayı mesai ve fedakarlık etsin? Bütün bunlar mahza hayır olduğundan dolayı mahza Allah rızası için yapılacaksa badel mevut. sırf yok olacaklarını zanneden kimseler için hayrın Allah rızasının manası nedir? Alemde böyle fertlerden mürekkep bir heyet içtimai'nin öyle bir ümniyeyi tahakkuk ettirmesine asla imkan yoktur. Bunu yapabilecek milletin efradı herhalde dünyada hayatını ferah etmeyi göze aldırabilmelidir. Bunu yapabilmekte Badel el -mevt, bir mükafatın tahakkukuna iman ile mümkündür. Yahudiler ise böyle bir ahirete inanmadıkları için müşriklerden ziyade... Hayata haris yani hırslıdırlar. Ölümden fevkalade korkarlar. dar ahiret namı verdikleri arz-ı mukaddes ve dünya devleti ümniyesi de bu şartlar altında tahakkuk edip meydana gelmesi mümkün olmayan zıt bir ümniyeden ibarettir. Eğer onlar hakiki ahirete inanmadan buna inanıyorlarsa yalana inanmaktan ibaret bir şeytani iman olur. Diğer taraftan onlarca ahiret yalnız bu ise ve sayılı günlerde azap o vakte kadar geçecek fertlerin dünyadaki ömürleri müddetinden kinaye ise bu ümniye uğrunda ve ondan evvel çalışıp ölmüş olanların hepsinin canı cehennemden başka bir şey görmeyecek demektir. Bu ise bir zulümdür. Bu telakkiyi veren din ne zalimane bir din olur. Ve bu fikir altında hayatı sevmek. Cehennem sevgisinden ibaret bir delilik değil midir? O halde bunlar için bir saadetin manası varsa o da hiç olmak için bir an evvel sayılı günleri bitirsin. Halbuki bunlar kadar ölümden kaçınan, bunlar kadar hayata hırs gösteren hiçbir kavim yoktur. Demek ki bu imanları da yalandır. Zatı akdes-i ilahi madem sermedi ve daimidir... Elbette sıfatı ve esması dahi sermedi ve daimidirler. Madem sıfatı ve esması daimi ve sermediği dirler. Elbette onların aileleri ve cilveleri ve nakışları ve mazharları olan alem bekadaki bakiyat ve ehl beka fenai mutlaka bir zarure gidemez. Cenab-ı Hak öyle bir kadir-i mutlaktır ki adem ve vücut... Kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. Hem Adem-i Mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilmi muhit var. Hem daireyi ilmi ilahiyenin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daireyi ilim içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir. Ve vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvandır hatta bu mevcudat ilmiyeye bazı ehli tahkik ayane sabite tabir etmişler. Öyleyse fenaya gitmek muvakkaten harici libasını çıkarıp vücud-u maneviye ve ilmiye girmektir. Yani halik ve fani olanlar vücud-u hariciyi bırakıp mahiyetleri bir vücud-u manevi diğer daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girer. Evet.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 Şuurlu olan mahlukatı kurtaran şey saadet ebediyenin gelmesidir. Çünkü bütün nimetlerin, rahatların, lezzetlerin ruhu olan saadet ebediyeye gelmezse, umum kainatın şahadetiyle sabit olan ve güneş gibi parlayan rahmet ve şefkat ilahiyenin bedahetine karşı mukabele ile inkar lazım gelir. Elbette Cenab-ı Hak rahmetin inkar ettirmemek. Ve vaadinde etmemek için beşeri ebedi saadete masar kılacaktır. Bu da aynı zamanda bütün enbiya izamın büyük peygamberlerin bu hakikat üzerine icmaları ve ittifaklarıyla sabit olup bir kat'i hüccettir. Haşrin dünyadaki numunesi. Her meyveder ağaç ve çiçekli bir otunla amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarih hayatlarıyla beraber umun çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp, başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla gayet fasih bir surette analarının ve asıllarının amalini zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sahife-i amalini neşreder. İşte gözümüz önünde olan bu işler gibi, insanların da başka bir alemde çıkmaları ve amellerinin sayfeleri kendilerine verilerek neşredilmesi vuku bulacaktır. Cenab-ı Hak tarafından adem ve esir ve sema perdelerini açıp, güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta bisal bir lambayı, hazineyi rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Dünya kapandıktan sonra o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak. Veya ziya metaını, ışık ve yakıtını neşretmek ve zeminin kafasına ziyayı zulmetle münavebeten dolayarak sarmakla muvazzaf bir memur oldu. Ve her akşam o memura metaını dahi toplattırıp gizlendiği gibi kah olur bir bulut perdesiyle Alışverişi az yapar. Kah olur ay onun yüzüne karşı perde olur. Muamelesini bir derece çeker. Metaını ve muamelat defterlerini topladığı gibi elbette o memur bir vakit o memuriyetten infisal edecektir. Hatta hiçbir sebebi azil bulunmazsa şimdilik küçük fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke büyümekle güneş yerin başına İzni ilahi ile sardığı ziyayı emri Rabbani ile geriye alıp, güneşin başına sarıp, haydi yerde işin kalmadı der. Cehenneme git, sana ibadet edip senin gibi bir memur musahharı sadakatsızlıkla takdir edenleri yak der. Ey bazı bilginlerin gayreti sayesinde yapılan, teyiplerle sesleri tespit eden, hayatları filme alanlar iyi düşünün. Bu makineleri yapan, bilgini yaratan, hakiki sanat sahibi bütün insanların sesini ve onların hayatlarını tespit edemez mi? Sonra bunları ahiret sahnesinde gösterip, iyi ile kötünün arasındaki farkı ortaya çıkararak, zalimi yapmış olduğu zulmünden dolayı cezalandırmakla, mazlumun hakkını almaya kadir değil midir? İnsan fıtratındaki ebed duygusu. Kainatın halifesi olarak yaratılan ve kainatın küçültülmüş bir timsali olan şu insan denen, her yönüyle hikmetli, sanatlı, şu küçük kainat. Nasıl ki bu koca dünya küçültülse bir insan olduğu gibi, bu insan da küçültülse koca bir kainat olur. Yani o mahiyette yaratılmış bir varlıktır. İnsana öyle duygular, Hisler konulmuştur ki, dünyaları yutsa tok olmayacak derecede geniş bir istidat içerisinde yaratılmıştır. Bir anda, güneşte gezdiği gibi diğer bir anda da yıldızlarda ve galaksilerde gezer. Bazen zindanda boğaza sıkılmış bir adam gibi, dünya kendine dar gelerek teneffüs etmek için geniş bir alem arar. Oturmak için dünya kendisine dar gelerek aylara kadar çıkar. Oralarda da oturma imkanı aramaya çalışır. Bu insan ki... ...ihtiyaçları alemin her tarafına dağılmış... ...arzuları ebede kadar uzanmış... ...bir çiçeği istediği gibi... ...koca bir baharı da ister... ...bir bahçeyi arzu ettiği gibi... ...ebedi cenneti de arzu eder... ...bir dostunu görmeye arzu ettiği gibi... Cenabı Hakk'ı da görmeye... ...iştiyaklıdır. Başka bir yerde duran bir sevdiğini... ...ziyaret etmek için... ...o yeri ziyaret etmeye muhtaç olduğu gibi... Berzaha göçmüş, yüzde doksan ahbabını ziyaret etmek ve ebedi ayrılıktan kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak, acip ve garip bir toplanma yeri olan ahiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir kadir mutlakın huzuruna gidip sığınmaya muhtaçtır. Öyleyse, bu da ancak ahirette olacak, insan da hakiki olarak, orada tatmin olacaktır. Her insan kendi hayaline şöyle bir sorusu olsa ki, sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra yokluğa ve hiçliğe düşmesini mi istersin, yoksa daimi, fakat adi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin? Elbette ki buna karşı herkes vicdanının sesini dinlese, cehennem de olsa, ebedi ve daimi kalmayı isterim, sesini işitecektir. Hayat. Hayat nedir? Ve mahiyeti nasıldır? Hayatın kendisiyle beraber mana ve ehemmiyetini anlatan bir zaman, başka izahlara ihtiyaç bırakmayacak derecede tanımlarken, yaratılışın sırrını keşif ve izah etmektedir. Hayat, şu kainatın en ehemmiyetli gayesi, hem en büyük neticesi, hem en parlak nuru, hem en latif mayesi, hem gayet süzülmüş bir hülasası, hem en mükemmel meyvesi, hem en yüksek kemali, hem en güzel cemali, hem en güzel zihneti, hem sırrı ı vahdeti, hem rabıta ittihadı, hem kemalatının menşeği, hem sanat ve mahiyetçe en harika bir ziruhu, hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikatı, hem dünya kâinatın, küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi koca kainatın bir nevi fihristesini o zihayatta göstermekle beraber o zihayatı ekser mevcudatla münasebetler ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize kudrettir hem en büyük bir kül bütün kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyülten ve bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren ve ruhubiyet cihetinde kainatı tecezzi ve iştiraki ve inkisamı kabul etmez bir kül ve bir külli hükmünde gösteren fevkalade harika bir sanatı ilahiyedir. Hem kainatın mahiyetleri içinde, Zat-ı Hay-i vücubu vücuduna, ve vahdetine ve ahadiyetine şehadet eden, bürhanların en parla, en katisi ve en mükemmeli, hem masluat-ı ilahiyye içinde en hafisi, gizlisi, ve en zahiri, en kıymetli ve en ucusu, en nezihi ve en parlak ve en manidar bir nakş-ı sanat-ı Rabbaniyedir. Hem sair mevcudatı kendine hadim ettiren nazenin nazlar, Nazik bir cilve-i rahmeti rahmaniyedir. Hem şu unat-ı ilahiyenin yani ilahi işlerin gayet cami bir aynesidir. Hem Rahman, Resûl, Rahim, Kerim, Hakim gibi çok esma-i cilvelerini cami ve rızk, hikmet, inayet, rahmet gibi çok hakikatları kendine tabi eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum duyguların menşei, madeni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 adeta zatı ı hay ve muhiy bu makine-i hayat vasıtasıyla bu karanlıklı ve fani ve süfli olan aleme i dünyayı latifleştiriyor ışıklandırıyor bir nevi beka veriyor baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor hem hayatın iki yüzü yani mülk, melekut, dış ve iç vecihleri parlaktır, kirsizdir noksansızdır, ulvidir onun için perdesiz, vasıtasız doğrudan doğruya, deste kudreti kudret-i Rabbaniye'den çıktığını aşikare göstermek için, sair eşya gibi zahiri esbabı, hayattaki tasarrufat kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahluktur. Hem hayatın hakikati altı erkân imaniyeye bakıp, manen ve remzen ispat eder. Yani, hem vacib-i vücudun, vücub vücudunu, ve hayat-ı sermediyesini, hem dar-ı ahireti ve hayat-ı bakiyesini, hem vücud-ı melaike, hem say-ı ı imaniyeye pek kuvvetli bakıp ihtiza eden bir hakikat nuraniyedir. Hem hayat, bütün kainattan süzülmüş en safi bir hülasası olduğu gibi, kainattaki en mühim bir maksadı ilahi ve hılkat alemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti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 nimetlendirmektir diyenler gayet çirkin bir cehaletle münkirane, belki de kafirane ve pek çok kıymetdar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip dehşetli bir küfranı nimet ederler. Hayatın iki yüzü de şeffaf, kirsiz olduğundan esbab-ı ondaki tasarrufatı kudret-i Rabbaniye'ye perde edilmemiştir. Evet bu hastanın sırrı şudur ki, kainatta gerçi her şeyde bir güzellik ve iyilik ve hayır vardır. Ve şer ve çirkinlik gayet iyidir Ve vahide kıyasidirler ki, güzellik ve iyilik mertebelerini ve hakikatlarının tekessürünü ve taaddüdünü çoğalmasını göstermek o şer ise hayır ve okubuh dahi hüsn olur.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 o, kudretin tasarrufuna perde edilmiştir. Evet hayat, kudret-i ezeliyenin en büyük ve en ince ve en acip bir mucizesidir. Ve bütün nimetlerden üstündür. Ve mebde ve meadın, yani başlangıç ve bitiş, dünya ve ahiretin bürhanlarından en zahir bürhandır. Evet hayat nevilerinin en edinası, aşağısı olan, Nebat hayatıdır. Hayat-ı nebatiyenin başlangıcı çekirdekte veya habbede hayat düğümünün uyanıp açılmasıdır. Bunun keyfiyeti o kadar zahir, o kadar umumi, o kadar me'luf alışılmış iken zaman Adem'den şimdiye kadar hikmet beşerden ve felsefesinden gizli kalmıştır. İşte hayatın ne derece ince olduğu anlaşıldı. Ve keza Hayatı olmayan bir cisim en büyük bir dağda olsa tekdir, yetimdir. Mekanından başka bir şeyle münasebeti yoktur. Lakin bal arası gibi küçük bir cisim hayata mashar olduğu için bütün kainatla münasebet daha olur ve her şeyle alışveriş yapar. Hatta diyebilir ki kainat benim mülkümdür, benim yerimdir. Kainatın her tarafına gider, havasıyla tasarruf eder bütün eşya ile kes bir muarefe eder. Bilhassa hayat-ı insaniye tabakasına çıkan hayat aklın nuruyla alemleri gezmiş olur. Alemi cismani de tasarruf ettiği gibi alemin i ruhani de gezer. alem misale seyahat eder. Kendisi o alemleri ziyarete gittiği gibi o alemler onun ruhunun ailesinde temessül etmekle iade-i ziyaret etmiş gibi olurlar. Hatta insan alem Allah'ın fazlıyla benim için halk olunmuştur diyebilir. Hayat insaniye her birisi çok tabakalara şamil olarak hayat maddiye, hayat ruhaniye, hayat maneviye, hayat cismaniye gibi nevilere ayrılır, imbisat eder, genişlenir. Demek ziya renk ve cisimlerin görünmesine sebep olduğu gibi hayat da Mevcudatın kaşifi ve sebebi zuhurudur. Evet hayat bir zerreyi bir küre gibi yapar. Ashab-ı hayatın yani hayat sahiplerinin her birisi Alem benimdir diyebilir. Aralarında müzaheme sıkıntı ve ayrılık ve münakaşa da olmaz. Müzaheme ve münakaşa yalnız nevi beşerde olur. İşte hayatın en büyük bir nimet olduğu anlaşıldı. Ve keza Camit, dağınık, bazı zerrelerin Birdenbire bir vaziyetten çıkıp Makul bir sebep olmadığı halde Diğer bir vaziyete girmesi sanin, yani ustasının vücuduna Zahir bir delildir. Hatta hayat, hakikatların en eşrefi, en temizidir. Hiçbir cihetle hisseti değersizliği yoktur. Çirkin bir lekesi yok. Hayatın dışı da, içi de her iki yüzü de latiftir. Hatta en küçük ve hasis bir hayvanın hayatı bile yüksektir. Bunun içindir ki, hayat ile kudret arasında zahiri bir sebep, sebep tavassut etmiyor. Hayata bizzat kudretin mübaşireti ilgilenmesi, izzete münafi yani zıt değildir. Halbuki umur hasiseye yani kıymetsiz işlere kudretin zahiren mübaşireti görünmemek için esma ı zahiriye vaz edilmiştir. Demek, hayatta hisset, yani kıymetsiz ve değersizliği yoktur. İşte bundan anlaşıldı ki hayat, sani'in vücuduna en zahiri bir delildir. Ve keza, en basit bir cismin geçirmiş olduğu inkılavat ve tahavvülata, değişmelere dikkatle bakılırsa görülür ki, alem zerrattaki zerreler, Âlem-i Anâsıra yani unsurlar âlemine intikal edince başka suretlere girerler. Âlem-i yani madde âleminde başka suretlere dönerler. Nutfede yani meni ve sperm vaziyetinde başka vaziyet alırlar. Sonra alaka kan pırtısı olur. Sonra mudga et parçası olur. Sonra bir insan suretini giyer, ortaya çıkarlar. Bu kadar inkılabatı acı ve acip değişiklikler esnasında zerreler öyle muntazam harekat ve muayyen belli düsturlar üzerine cereyan ederler ki sanki bir zerre mesela alem zerratta zerre ve atomlar aleminde iken vazifelendirilmiş ve Mecid'in gözünde yer alıp vazife görmek üzere yola çıkarılmıştır bu hali, bu vaziyeti, bu intizamı gören bir zihin bila tereddüt hükmeder ki, o zerreler bir kast ile ve bir hikmet altında gönderilir. İşte zerratın hayata mazhariyeti için geçirdiği bu kadar acı ve garip tavırlar, insana ikinci bir hayatın bu hayattan daha kolay ve daha sehil olduğuna da bir kanaat getirir. Hayatın hem zahiri, hem batini, hem mülk, hem melekut ve cihleri kirsiz, noksansız, kusursuz olduğundan, şekvaları ve itirazları davet edecek maddeler onda bulunmadığı gibi, izzet ve kutsiyet-i kudrete münafi olacak pislik ve çirkinlik olmadığından, doğrudan doğruya, perdesiz olarak zatı hayyaka kayyumun ihya edici, hayat verici, diriltici isminin eline teslim edilmişlerdir. Nur da öyledir. Vücut, ve icat da öyledir. Madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını istimal etmeyenler dar bekada ve cennete bakiyede hayat-ı bakiyeye mazhar olacaklardır. Amenna. Hayat, zatı hayır hay -ı baktıkça ve iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça beka bulur. Hem baki meyveler verir, hem öyle yükseklenir ki sermediyet yetilvesine alır. Daha ömrün kısalığına ve uzunluğuna bakılmaz. Hayat veren yalnız otur. Öyleyse her şeyin haliki dahi yalnız otur. Çünkü kainatın ruhu, nuru, mayesi, esası, neticesi, hülasası hayattır. Hayatı veren kim ise bütün kainatın haliki da otur. Hayatı veren elbette odur, hayıka yumdur. Cenab-ı Hak'ın kainat üzerine vurmuş olduğu birçok mühürlerden biri de mahlukata vurulan hayat mühürüdür. Hayat, halikin ehadiyetine bürhan olduğu gibi mevhtte de devam ve bekasına bir delildir. Evet nasıl, nasıl akan nehirlerin, dalgalanan denizlerin kabarcıkları ve yeryüzünde bulunan sair şeffaflar şemsin ziyavet imsallerini göstermekle şemsin vücuduna şehadet ettikleri gibi o kabarcık gibi şeffaflar ölüp söndükten sonra yerlerine müteselsilen gelip geçen emsalleri yine şemsin ziyavet imsallerini gösterdiklerinden şemsin devam ve bekasına ve bütün o şuaat, celevat ve timsallerin bir şems-i vahidin eseri olduklarına şehadet ediyorlar. İşte o şeffaflar, vücutlarıyla şemsin vücuduna ve ademleri ve ölümleriyle de şemsin devam ve bekasına delalet ediyorlar. Kezalik, mevcudat vücuduyla vacib-ül vücudun vücudu vücuduna ve ölüm ve teceddüdi bir teselsül zincirleme olarak yenilenmesiyle yerlerine gelen emsali sani'in ezeli ve ebedi vahidiyetine şehadet ediyorlar. Bir ayette, Cenab-ı Hak büyük bir nimet olan yokluktan vücut alemine çıkmak demek olan hayat nimetine karşı, Küfürde bulunmanın şenaat ve alçaklığını belirterek şöyle buyurmaktadır. Allah'a nasıl küfür ediyorsunuz ki ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek. Sonra sizleri yine diriltecek. Sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. Hamdi yazır bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Ayette ise hayat cereyanı hayat. Gayeye hayat gösteriliyor. Allah size hayat verdi. Teneffüs, tegaddi, tenasül eder, duyar, düşünür, ister, istediği yere gider, istediği işi yapar. Muhiyetindeki hadisatı ı hariciyeye, cismani ve ruhani duygularıyla karşı kor, etli, canlı, akıllı, fikirli birer insan yaptı. Bunları yapan kim ise işte Allah odur. İyi düşününüz. Bu hayat sizin kendinizden midir? Kendi zatı alınız, mülkünüz müdür? Elbette değil. O kadar değil ki bir kılınızın rengini değiştiremezsiniz. Bu hayat sizin malınız olmayıp bu hayatı size bahşeden Allah Ta'ala'yı nasıl inkar eder ve ona nasıl küfranı nimet eylersiniz? Eğliyorsunuz. Allah size hiçbir şey yapmamış ve yapmayacak olsa bile hayatınızın maliki olduğu için... Sizin ona iman ve ubudiyet etmeniz, hayat sevdasıyla Allah'ı unutmamanız lazım gelir. Kur'an-ı Kerim'de hayat ve hayatın önemiyetini bildiren birçok ayet mevcuttur. Madem kainatın en müntaab neticesi hayattır ve hayatın en müntaabul asası ruhtur ve zirhun en müntaab kısmi ziyişurdur ve zişiurun en cami insandır. Ve bütün kainat ise hayata musahkardır. Ve onun için çalışıyor. Ve zihayatlar zihruhlara musahkardır. Onlar için dünyaya gönderiliyorlar. Ve zihruhlar insanlara musahkardır. Onlara yardım ediyorlar. Ve insanlar fıtraten Halık'ını pek ciddi severler. Ve Halıkları onları hem sever, hem kendini onlara her vesileyle sevdirir. Ve insanın istidadı ve cihazat-ı Başka bir baki aleme ve ebedi bir hayata bakıyor ve insanın kalbi ve şuuru bütün kuvvetiyle beka istiyor ve lisanı hassiz dualarıyla beka için halıkına yalvarıyor. Elbette ve herhalde o çok seven ve sevilen ve mahbuk ve muhib olan insanları dirilmemek üzere öldürmekle ebedi bir muhabbet için yaratılmış iken ebedi bir adaletle gücendirmek olamaz ve kabil değildir. Belki başka bir ebedi alemde mesudane yaşaması hikmetiyle bu dünyada çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmiştir. Bütün bu işler ve çevresinde cereyan eden hadiseler hiç şüphesiz ki bu işleri çeviren bir zatı gösterir ki işte biz ona her şeyi yaratan kudret sahibi olan Allah diyoruz. Bütün kainat bir kefeye, hayat muamması bir kefeye. Elbette böyle bir muammayı yaratan bir yaratıcı vardır ki o da Allah'tır. Bir iğne ustasız, bir köy muhtarsız olmadığı gibi bu hayat hakikatının dahi bir ustası ve yaratıcısı vardır ki o da Allah'tır. Bir hanenin yapıldığını ve sakinlerinin orada oturmuş olduğunu görsek... Elbette bunun tesadüfi bir iş olmadığını, şuurkarane bir iş olduğunu anlarız. Aynen öyle de. Hayat ve ailesinin oturması için intizamlı ve gayet sanatlı yapılan vücut apartmanının sahibinin gayet alim ve her şey ilminde dahil olduğunu biliriz ki o da Allah'tır. Mesela, zümrüt gibi yeşilliklerin hakim olduğu bir arazide bütün ağaçlar düzgün sıralar halinde yetişmiş olsa... Bitkiler gayet sanatkarane yetiştirilmiş olsa, arazinin her tarafında gayet süslü artlar vasıtasıyla şırıl şırıl sular aksa ve tam orta yerde mimari harikası bir köşk kurulmuş olsa, sonra binanın içinde insan ihtiyaçlarının her türlüsüne cevap veren vasıtalar mevcut olsa, evet, bütün bunlar bulunsa, birisi kalkıp da bunların hepsi tesadüfen gelmiş, yerleşmiştir buraya, her şey kendiliğinden olmaktadır demek cesaretini bulabilir mi? Bu yeşil arazinin ve bu muntazam köşkün tesadüfen yok iken vücut bulduklarını iddia edecek kimse bulunabilir mi? Ve böyle iddiaları ileri süren kimseye herkes gülmez mi? İşte böyle bir iddia ne kadar gülünç olursa, yeryüzünde yaşayan en basit bir mahluka göz atan ve ibretle, hayretle düşünen insanın da bu alemleri tesadüfen var olduğuna, tabiat tarafından meydana getirilmiş olacağını iddia etmesi o derece ve hatta ondan daha fazla gülünç olur. Hayatta sınırlar içinde ısı derecesinin çok yüksek ve çok düşük olduğu maddeler de devam edemez. Çünkü aşırı derecedeki sıcaklık veya soğuklu maddede bulunur ve hayatın devamını sağlayan şartları ortadan kaldırır. Bilindiği gibi hayat, yer küresinde ancak şartların uygun olduğu zaman da başlayabilmiştir. Gelecekte bu şartlarda herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi, hayatın yeryüzünden kalkması ile sonuçlanacaktır. Ne var ki, bugün hayatın varlığı için müsait olan bu şartlar en azından, 300 milyon yıl evvel oluşmuş ve o zamandan beri süre gelmiştir. Hayatı tabiat meydana getirmiş değildir. Çünkü oluşum esnasında ateşin yaktığı kayalarda ve tuzlu olmayan denizlerde hayat için gerekli şartlar yoktu. Acaba hayat, kainata idrak kuvveti kazandırma fırsatını elde etmek için... ...gerek dünya yuvarlığı ve gerek diğer gezegenler üzerinde adeta bir tavuk gibi... ...kuluçkaya mı oturmuştur dersiniz? Hayat... ...maddeye can vermek için... ...aynı tarzda ve muntazam... ...gayret sarf eder o. Ne ne neşe tanır, ne üzüntü... ...ne de herhangi bir ayrım yapar. Bütün bunlara rağmen... ...esas olan yine de... ...hayattır. Hayat, his ve idrakin... ...yegane kaynağıdır. Gerçek karşısında... ...gözlerimiz henüz yarı kapalı ise de... ...bizi... Allah'ın eserlerini anlamaya ve O'nun cemalini hissetmeye muktedir kılan biricik vasıta yine O'dur. Hayattır. Hayat, yüce yaratıcının iradelerini gerçekleştiren bir vasıtadan başka bir şey değildir. O halde hayat ölümsüzdür. Hücre içinde neredeyse görülmeyecek olan jelatin gibi saydam, yapışkan, hareket edebilen ve çiğ tanesine benzeyen saydam tamlacığın Hayat tohumunu taşıdığını da Söylemektedir Hayat hakkında söylenenler ise Hayat iki dipsiz karanlık Ortasında bir kibrit alevidir Hayat Kesrette bir çeşit Tecelli vahdettir Hayat Hızla akan bir nehirdir Altın gibi parıltıları akıp gider Sonunda bize sadece Kum kalır Hayat, bir bileği taşıdır. Benliğinizi yapan madenin cinsine göre sizi ya eskitecek ya da cilalayacaktır. Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir. Hayat, küçük şeylerden meydana gelen kocaman bir demettir. Şerefle bitirilmesi gereken en ağır vazife hayattır. Hayat, hareket, hareketsizlik ise ölümdür. Hayat doğumla başlayan, ölümle biten bir okuldur ki, orada herkes hem öğretmen hem de öğrencidir. İnsanın hayatı, insanın hayalidir. Hayatını bulunduğun an bil, hiçbir şey hayat kadar kıymetli değildir. Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. Hayat insana nasıl olması gerektiğini öğretir. Hayat, insana bağışlanmış değil, ödünç verilmiştir. Hayattan korkmayın çocuklar. İyi, doğru bir şey yaptığınız zaman hayat öyle güzel ki... Hayat, yaşla değil, yaşamakla anlaşılır. Canı can vererek almamışsın ki değerini bilesin. Hayat... ...bir tiyatro gibidir. En kötü insanlar... ...en iyi yerlerde oturur. Hayat bir hikayeye benzer. Mühim olan... ...eserin uzun olması değil... ...iyi olmasıdır. Hepimiz hayatın kısalığından... ...söz ederiz de... ...boş geçen zamanımızı... ...nasıl kullanacağımızı bilmeyiz. Hayat... ...bir yaz yağmuru kadar kısadır. Hayatını iyi kullanmadan... ...uzun süre yaşamış insan az yaşamış demektir. Uzun yaşamak için değil, doğru yaşamak için çalışıp çabalamalıyız. Hayat için elzem, hayatı istihkar. Geçmiş hayatını iftiharla hatırlayabilen kimse, hayatını iki kere yaşıyor demektir. Maddi hayat muazeneye, manevi hayat doğruluğa dayanır. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, Hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraiz ile ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Hayat, şu kainatın en ehemmiyetli gayesi, hem en büyük neticesi, hem en parlak nuru, hem gayet süzülmüş bir hülasası, hem en yüksek kemali, hem en güzel cemali, hem en güzel ziyneti, hem sır vahdeti, hem rabıtay ittihadı, hem kemalatının meyvesidir.'' Elden gittikten sonra, Geri döndürülmesi imkansız olan şeyler dörttür. Ansızın ağızdan çıkan bir söz, Yaydan fırlayan ok, Olmuş bir kaza, Boşuna harcadığım ömür. Hayatını vatan yolunda kaybeden, Hiçbir zaman ölmez. Ölü bir arslan olmaktansa, Hayatta bir köpek olmayı isterim. Hayatın varlığını duyabilmek, ...hayatın devamını sağlar. Her kim... ...hayat-ı ...esas maksat yapsa... ...zahiren bir cennet içinde olsa da... ...manen cehennemdedir. Ve her kim... ...hayat-ı ciddi müteveccih ise... ...saadet-i masardır. asardır. Dünyası ne kadar fena... ...ve sıkıntılı olsa da... ...dünyasını cennetin... intizar salonu hükmünde gördüğü için... ...hoş görür, sabır içinde... ...şükreder. Kusursuz bir hayat yolu seçiniz. Bu seçim hayatınızı yükseltecektir. Doğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getirmediğimiz gibi ölürken de hiçbir şey götüremiyoruz. Hayatına ileride sana acı çektirebilecek hiçbir şey katma. Her beşik içindekine sorar. Nereden? Ve her kefen sorar. Net